...öncülüklerini... ...ama farkında olmadan libero oldukları... ...libero 80'lerden sonra birazcık... <gülüyor> evet, evet. Libero... <gülüyor> ...erhan Önal'dan bahsetmek de, bahsetmemek de ayıp olur <gülüyor> <gülüyor> ...evet çağdaş libero... <gülüyor> çağdaş libero. <gülüyor> ...bu liberoları takiben biraz da libertar bir program yapacağız... ...esasında liberoya çok takılmamak lazım... ...bizim amacımız soldan depilese olmak... ...demarke pozisyonları oyuna sokacağız... E ...böyle olunca da asla defans yapmayacağız... ...yani günümüz deyimiyle katanaç uzak duracağız...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 94.9 Açık Radyo. Haydi haydi. Alkışlayalım onları da. tabii. 94.9 Açık Radyo ne yaptı bize ya? Biz burada bir kendimizce son kez eğlenelim dedik. Olmadı benim. Evet eylemelim. Ben buruldum. buyurun konuş. Bak susabilirim ha. Böyle bir tehlike var. <gülüyor> Bunu da yaptınız ya bağışa. Evet öncelikle herkese bu sesleri... Tanınlayabildiğimiz, tanınlayamadığımız sesin hepsine ses sahipliğini ve bunu organize eden arkadaşın hepsine teşekkür Hayır, ediyoruz. biz de bilmiyoruz kimler ne söyledi ama. Çöreğimiz diken diken oldu hakikaten. Ya, i̇nsan üzülüyor yani bu kadar olur mu ya? Bitirmeyelim abi vazgeçelim. <gülüyor> <gülüyor> evet son programımızda bizim de bilmediğimiz bir sedalarla girdik. Güzel bir sürpriz oldu açık radyo bize çok güzel bir arkadaşların hazırlamış. hepsine. Ee... ...tam bunu sen hazırladın bırak bu ayakları... ...ben <gülüyor> zorla söyletmedim bu adamların ya. <gülüyor> ...ben bile hazırlayamam böyle i̇sim, bir şey. ...isim de vermek istiyorum hepsi adını ama Osman ve ...çok çalıştılar biraz önce de gördük ama... ...ne olduğunu bilmiyorduk... ...canlarımız var... <gülüyor> ...bu arada ekip tam... ...ilk ha, defa... Evet, evet. ...beş kişi var... İsmail... İlk defa tam kadro çıkıyoruz. belki... <gülüyor> ...son de. program özelliği... ...beş kişi olduğumuz programı hatırlayan var mı? <gülüyor> ...yok çünkü yer yok tabi... <gülüyor> ...tek parti yok, döneminden... Hayır, var, <gülüyor> ...var mı? Gördüm. ...yok, yok, yok. bir şey yok... Tamam. Kesin harddisk edememiz hocam müracaat ettik ki yok yani. Ha, kendisi bir kelime bir işlem gibi cevap verdi yok öyle bir şey diye. <gülüyor> Tam sonuç var mı yok <gülüyor> yok öyle bir şey. Ee, i̇nanılır gibi değil esasında biz dört seneyi geride bırakmışız Libero'da. Dört senedir bıdır bıdır, bıdır konuşuyoruz. Valla ben en çok yorumlar arasında en çok hoşuma gidenlerden biri entelektüel ve lümpende. <gülüyor> Vallahi bunun arkasında durabildiysek ne ala? Şu Max'dan bir lümpen tayfa alalım ama. <gülüyor> ya Max'dan kökeme <gülüyor> baktım. Sen yanlış biraz sakallıyor ama o kadar sakallı değilim yani. <gülüyor> o pis sakallı lütfen. <gülüyor> ee, velhasıl yani ilk zamanlarda ilk başlangıçta girdiğimiz bölüm de şeydi biliyorsunuz. Ee, i̇lk programımızın ilk cümleleriydi. Ne artistmişiz ha. Ben de ona şaşırdım. Hayır ben ne tarafından konuştum mu anlayamadım ama. <gülüyor> Birbirimizin cümlelerini tarama, ta, tamamlama tribüne kadar her Science şey varmış fiction. ya. İlk, i̇lk programda onu becermişiz de. Sonraları herhalde becerememeye başladık. Yani gerekse sonradan evet. becerilir ama. Hayır, Şu anda bu... yaptığım gibi ilk programda <gülüyor> <gülüyor> yapmayı becerdiğimiz ama ondan sonra hiç yapamadığımız <gülüyor> bir özelliğimiz var. İlk programda önce sen konuşmuşsun sonra ben sonra sen. Böyle hayır hayır. Yani. Sonra sen yok. <gülüyor> ben ben arada bir girmişim <gülüyor> ee, Oyun kurgusu hiçbir zaman Değişimde 4 senedik, bağış erken istatistiği ortadadır lütfen. Hasan şaş man etkisinde <gülüyor> Manip Manipüle bakalım. etmeyelim. Şimdi son program tabii. O vesileyle ilk başta bir telefonu verelim. Geçen haftada bir katılım olmaya çalışmıştı böyle bir girmeye çalıştı pozisyonu bir dinleyicimiz. Giremedi bu sefer girsinler var bir hiç yapmadığımız bir şey. 343 40 40. Çok zor oldu. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> 343 40 40. 0-212 343 evet. 40 40. <gülüyor> ...Liberon'un son programında e, dinleyicilerle böyle bir kapı açalım. Hakikaten bizim için de birazcık zor bir program olacak bu. Çünkü dört senedir Dilek Olay... ...hayatımıza sürdürebildiğimiz Ender istikrarlı <gülüyor> istatistiklerden <gülüyor> e, hareketlerden biriydi. E, i̇ki kişi başladık. E, aslında üç kişi başlamıştık ama... ...Fenerbahçe'deki pozisyon itibariyle... ...İsmail Başvöz çok fazla oyuna girememişti. E, o ilk... Dedik, bağışın evinde demo çektiğimiz hali 4 saatte mi ne kaydetmeyiz? Bilgisayar başında, başında ter içinde minnacık bir mikrofona bir şey yapar mıyız diye. Bir hakkıdır yeridir bir söyleyelim şöyle Kuzuncuk'ta ülkelerin terasında hmm. bu işin projesini kurduğumuz günleri keyifle böyle evet. coşkuyla zıplaya zıplaya denize karşı boğaza karşı. Bu bildiğimiz birbirimize keyif alarak anlattığımız şeyi de paylaşmak hmm. e, niyetindeydik. Ee, fakat masalardan işaretler geliyor. Telefon, telefon alıyoruz. Telefon alıyoruz. Ben, ben korkuyordum ben. <gülüyor> Kimse aramayacak ne telefon oğlum bak. Libero. Alo o alo, ne yapıyorsunuz? Aa, arkadaşım sakin olayım bu ne böyle dayak ataymış gibi. Sokakta böyle çağırırsan bir şey olmaz Bahar. <Gülüyor> Spo spor programı yapımcısı galiba arıyor değil mi? Sesi öyle geliyor. Ya, yani. Bahar yani. demeyelim tanımıyormuş havası ]Evet. yapımcısı. İyi günler bir efendi, hastanızım. ben. bağlanıyor şimdi bu bir giriş şey olarak. Çocuklar öncelikle şey, e, siz dinlemek çok acayip şu anda. E, ben de Barış'ta gelmek istiyorduk ama bugün olağanüstü şeyler oldu. Neyse bunlar bir tarafa ben bir itirafta bulunacağım sizlere. Buyurun. Ee, şöyledir. Hiç dinlemedim. E... <gülüyor> ee, şöyle ki e, sizi ilk dinlediğimde dedim ki vay be bu dört adam bir araya gelip eğer futbol konuşabiliyorsa iki kadın bir araya gelip spor programı yapabiliriz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ve e, spor saati aslında biraz da sizin sayenizde oldu. Eyvallah eyvallah. Ya biz böyle... İyi bir şey eyvallah. mi söyledi kötü bir şey? <gülüyor> <gülüyor> i̇yidir iyidir. <gülüyor> Bahar sağ ol. Eyvallah. Allah, Allah gazlı olsun senden. Bak ne <gülüyor> güzel söyledin. E, e bizim artık yayınimizde birazcık daha e, futbol daha fazla futbol konuşuyorsunuz ama lütfen liberece konuşun. Öyle e, tahliller, mahliller falan gerek yok futbolda. <gülüyor> <gülüyor> Lümpen bir programımız biz. <gülüyor> lümpenmişiz sağ olsun. Vallahi gerekiyorsa çağırın yapalım Deli Tabii canım işte mesela dönemsel çalışmalar yapmayı düşünüyoruz sizdim. <gülüyor> bir sessizlik olursa da beni çağırın. <gülüyor> Gelir doldururum. Sizi bekleyen çok adam vardır. Öpüyorum hepinizi. Teşekkür çok selamlar Selam eyvallah. Barış'tan da selam var. Çok halledin. Eyvallah sağ Şimdi libero uzun yolcular nasıl çıktı? Kısacık oradan bir hikaye yapalım. Ya Tanten sen hep dışarıdan anlatırsın. Hiç mikrofonda anlattın mı onu hatırlamıyorum. Neyi? Senin bizim futbol muhabbetimizin nasıl geliştiğini. <gülüyor> ha şeyi anlatayım. Evet, e, ismin, İsim ismin de verelim arkadaşım. Verem Zaten abi. yani e, Elim Ey gidi eski günler. ÖDP Kadıköy, KPM EDP köş... <gülüyor> <gülüyor> Kadıköy şubesinde bir gençlik toplantısı. Ve e, ben o, o zamanlar gençsiniz tabii. Genç tabii canım yani 26 yaşındayız. Benim saçım vardı. Vallahi. Benim Hendrix gibi saçım vardı derken yani şimdikinden vardı. daha çok vardı. Vardı. O zaman Katolik papazı gibi şimdi ciziz papazına döndü. Neyse, e, bir dakika bir dakika telefon gelmiş. Eyvallah hadi. Ula anlatamayacağım hikayeyi. Neyse, problem buna... Alo. Alo. Alo. Ooo. <gülüyor> Onur Bey nasılsınız? Evet. İyiyim e, size sonra da. Be. İyiyiz be nasıl bir, olalım? Bir Onur'u tanıtalım buradan. Ha, tanıt, Onur'muş tanı. telefondaki. Sen tanıt. Onur e, bizi açık radyo dinleyicileri olup da yani dışarıdan biz sizi dinliyoruz diye bu stüdyoya gelen en çok sevindiren insanlardan biri Onur. Nasılsın? Abi, Sana kötü ben. bir haberimiz var. Yani ben zaten kötüüm ya. Şu an programa da gelemedim. Bugün Ramazan iftar daveti nedeniyle Aha. gelemedim programa. Kusura bakmayın öncelikle. Ne demek? Ne demek? Sen geleceksin. Sesini duyduk, geldin. sevindik vallahi. Ya ben programın bitmesine bayağı bir üzüldüm. Zaten böyle arkadaşlar falan da haberlerim. 2-3 kişi de falan da sizi takip etmeye başladılar. Son bir hikayedir. Böyle bitmesi ya üzülüyorum yani. Onun sebebi Sağ ol be Onur aman bizi de bulma yani ben sana program yaparım merhaba öyle bir kapasite var arkadaşlar bütün bildiklerimi anlatacağım sana hiç merak etme yok bu programın benim için de farklı bir önemi vardı sizinle tanıştım yani sizin sayenizde böyle daha farklı ortamlara girdim ya biz bu, de hiç... senle tanıştık yani bunlar hep karşılıklı mesailerler yani benim üstünde baya bir emeğiniz var yani aman e, bize bu yükleri yüklerin programı kapattırırsın gerçekten ya olacak şey değil Onurcuğum çok sağ ol gerçekten bizi Dinleyici tarafında olup da en çok sevinen insanlardan evet, birisin. Evet. Hala seni anlatıyoruz. Libero bir şey başardıysa sana sesini ulaştırmayı başardı en azından. Bir tek şey başardıysa. Ben teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. sağ Onur. sağ, sağ üzere. Görüşürüz. Eyvallah. Evet onu hakikaten önemli bir parantezdi. Libero'nun tarihinde. Evet. E, açık, radyoya, e, açık söyleyelim. Yani e, bir... Nedir restorandan bir şey getirirken burada üst katta iki kat ya diyor evet. bilmeyenler olup ee, Orada çalışanlara ben işte bu programın çok dinleyicisiyim tanışmak istiyorum deyip ondan sonra da tanıştığımız bir arkadaşımız 19 yaşındaydı galiba. Evet, bize mail atıp evet, arada şey Evet çok geldi gitti buraya. Evet, evet e, neyse. Bunlara, onlara geleceğiz sonra. Geleceğiz. Siz yani, gençtiniz ikimiz. Ben... <gülüyor> ya <gülüyor> ne ha, hasta mı? Ha, hastam arkadaşım. <gülüyor> Savaş sonrası. Şimdi açlık kıtlık vardı. Ben karneyle sıradayken bu geldi. <gülüyor> Ee, ÖDP'deyiz Kadıköy ÖDP'de ee, Gençlik toplantısı baya bir kalabalık Haraitli bir tartışma var Ben bir ara sigara içim diye dışarı çıktım Bir baktım ki televizyonda Barcelona Real Madrid maçı Tabi durduk televizyon karşısında Ama Tabii nasıl olur Yani orada toplantı bırakıp maç mı Ya, ya? dinle dur <gülüyor> Ondan sonra e, koyduğum çıkışından Televizyon gözükmüyor <gülüyor> Barış Ayten çıktı böyle acayip bir hiddetle Kardeşim ne sigaraymış tabi sigara bitirdi Yıllar olmuş ben maçı izliyorum unutmuşum tamam. aklına çıkmış iyiydi maçtı ya işte maç falan var. Ne maçı ya olur mu canım toplantı var. Ya dedim hatta aynen kelimelerle. İşte kralcılarla cumhuriyetçiler oynuyor falan. Ne? Başsana madrik maçı mı? Ondan sonra Barış da kaldı orada. Ondan sonra bizi toparlamaya geldiler. O maçtan sonra... O hatta toplantıdan sonra biz Barış'la uzun süre bir muhabbet ettik. Bütün taşlarımızı döktük, döktük. futbol üzerine. Derken 2-3 sene sonra işte bu program aklımıza gelince dedim Barış'la telefon açtım. Uzun zamandır da görüşmüyorduk aslında. Erten'cim evet, evet. böyle böyle bir olayımız var ne dersin ne diyeyim dedi. Ondan sonra da ortada zaten. Sonra biz yola çıktık. Ee, İsmail ben tam dediği gibi mülkiyelerde hani bu işi nasıl yaparız konuştuk. Sonra bizim eve çöküp. ...demo hazırlayalım diye o bilgisayarın başında kantar içinde demolar hazırladık ki korkunçtu. <gülüyor> Hatırlıyorum ben sonradan bunu nasıl kabul edeceklerdi. <gülüyor> <kadar gülüyor> bir açık radyo hakkı e, vererek girmek istiyorum aslında. E, Aslı mı? Kim? <gülüyor> açık radyo ile bizim işte mahalle derneği vesaire sebeplerle bir takım bağlantılarımız varken... E, evet evet. Açık radyo sadece dinlediğimiz bir radyo iken... Biz bu muhabbetleri e, sizlerle paylaştığımız futbol hikayelerini konuşurken... Ya dedik bu açık radyo fener bir radyoya benzemiyor burada da anlatabiliriz insanlara bunu paylaşabiliriz ile de gelişen bir süreç bu. Aslında başka da bir alternatifimiz yoktu yani açık radyoda kabul edilmeseydi çok da başka bir yere vermeyi düşünmüyorduk. Tabii açık ee, radyo için hazırlanmış bir formattı Evet. evet. Yani bir de sınav sınav korkusuyla falan verdik değil mi ilk şeyimizi projemizi bilmem hayatımızda 40 radyo program <gülüyor> projesi vermedik tabii yani doğal olarak öyle bir de gecikti ya böyle bir kabul edilme süreci. Hayır, biri, Terso hayır, yaptık yani. naz yaptılar bize yani ha değil ben mi? Ben açık <gülüyor> radyo uğramadım sokağa hayli uğradım. Ya açık radyoda ...cesirmiş yani. Biri reyleri söyleyemez... ...diğeri sürekli ağır konuşur ağzında... <gülüyor> ...lafları geveler. Öyle, yok, böyle iki program... adama... ...dört sene sabret. Demomuz şey. öyle değilmiş. Bak, ilk program öyle değilmiş. Şimdi gördük dinledik yani. yani i̇yi kandırmışız yani. yani. <gülüyor> <gülüyor> Niye canım? asıl ondan sonra doğaçlamayla... ...yaptık biz. Sen de böyle paso... libero muhalefi. libero içinde olup da en fazla... ...Libö'ye muhalefet <gülüyor> yani. gösteren adam... Ee, şu da ilginçti. İlk programı iki buçuk saatte falan yapmıştık değil mi? Evet. Olay böyle zannettik. İki bir kes. Hani şey sanki sinemadayız. Bir dakika. Olmadı benim cümle yanlış çıktı. Vurgum yanlış yerde doğru yer almış. O nasıl bant kayıtlarını bile kesmeden yaptık. Kayıtlarını. <gülüyor> <gülüyor> İşte böyle şeyler olduğu zaman kesiyorduk o zaman. <gülüyor> Şimdi canlı yayındayız, hayatta kesemeyiz. Cesaret <gülüyor> geldi. <gülüyor> ya sonra Libero ilginç bir noktaya geldi. İkide bir biz önce... Abi bu da şeydi, ilginç bir noktaya geldik. <gülüyor> Hayır şöyle ya. bir şey vardı. Bir kere başta çıktığımız yolun büyük bölümünü aldık gerçi ama... ...hiç beklediğimiz şekilde almadık yani. Her şey... Şimdi tarif edelim. Asıl olan yolculukmuş gerçi. İki gerçekten. adam daha var, onları da bir katalım. <gülüyor> Şimdi da onları daha şey söyleyeceğim, yapalım. onların girişini. Biz başta diyorduk ki bir konuk alırız, bir normal yaparız. Bir hazırlanırız adam gibi, bir de konuklarla... E Uğraşır dururuz. Şimdi bir şeyi beceremedik. Pardon hemen bir şeyi beceremedik. Ee, bir köfteci röportajı yapamadık yani start çevresinde köfteci dondumacı röportajı... yaptık ya. <gülüyor> <gülüyor> Baştan beri hayalimizdi bir tek o kaldı işte ya. Yani. Futbolun hangi bölümlerini gerçekten kimlere ulaştığımız konusu İsmail dediğin doğru birazdan şey yapamam. Sonra şöyle bir şey oldu. Ee, şu anda kendisine hard disk ve karmas muamelesi yapılan. <gülüyor> Görkem Doğan arkadaşımıza programdan ben şapırta şapırtata şapırtada bahsederken o da dinleyici olduktan sonra gelip gitmeye başladı. Ama yani o bilinçli bir gelip gitti işte. Ben bunları var bunların programına bir gün böyle <gülüyor> mahvederim ortamı. <gülüyor> E sonra biz... E... Yarış baka, ya yani Ondan açacaksan muhabbeti Hayır. şöyle yaptık. E, Dedik ki <gülüyor> programı dinletmek için kitap vereyim. Yani. Soru soruyorum kitap <gülüyor> veriyorum. Yok yok Barış'a, Barış'tan bahsedeceğim. <gülüyor> <önce>. Dediğinde <gülüyor> onu <gülüyor> dur. <gülüyor> dur Barış'ı <kısmı> ben anlatacağım. <gülüyor> görkem sonra gelip gitmeye başladı. Görkem de girsin programa. Ee, Barış sözünü ben keseceğim <gülüyor> bu sefer. Böyle keyifle. Telefon, Telefon var? var abi. Hadi. Hadi bakalım. Alo. Alo. Buyurun. Merhabalar. Merhaba. Ben Eylem. Oo, merhabalar. Erden tanışıyoruz. Libera'dan <gülüyor> geçen hafta bahsetmiştiniz e, futbol sevmeyip biz izleyen kadınlar var diye. Ben de onlardan biriyim. Ama ne güzel. Futboldan nefret ederim. Yeşil Sahal televizyonda gördüğümde daha iyi sinirlenirim. <gülüyor> Ama sizi düzen olarak izliyorum. Sohbetinizden ve geyinizden çok keyif alıyorum. Ama isimden yana da bir avantajımız Kesinlikle. var. Kesinlikle <gülüyor> tabii. O, onun da bir artısı var. <gülüyor> Onu da itiraf ediyorum. Sizin isminizden de bir avantajımız tabii var. Ben de zaten isminden dolayı da sizin programınızı. Ben <gülüyor> dolayı da hani e, düzenli dinleyicilerinizden biriydim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bu kadar güzel program için. Çok sağ olun. Umarım başka yerlerde tekrar görüşürüz. Çok sağ olun. Çok, çok sağ teşekkür, teşekkür ederim. Hoşçakalın. olun. Hoşça kalın. Çok keyif verdin. Sağ olun. Bence işte en büyük problemimiz bu. Başarıp neyi başarıp <gülüyor> neyi başaramadığımızı bilmiyorum. Eylem Hanım gibi bir sürü hanımefendi insanlar gelip futboldan nefret ederim. Sizin programınızı dinliyorum dedi. <gülüyor> evet. Bizim ne yaptığımızı ben oradan anlayamadım. Hayır bir de ben şey vardı yani bizim e, tek konuşmadığımız program daha en az konuştuğumuz program ve en fazla şarkı çaldığımız program neydi doğal olarak Dünya Dünya Kupası, Kupası Kupası final sinirli. saatinde evet banttan yapmıştık ne güzel diye tepki geldi ya yani. <gülüyor> bayağı bir tepki gelmiş arkadaşlar <gülüyor> görüşmek istiyoruz ne güzel program diye o zaman dedik acaba formatını mı değiştirelim programı <gülüyor> şimdi esasında böyle bu tip tepkiler bize en çok sevindiren tepkilerdi onu da söyleyelim yani ben hayatımda futbolun felsefesinden anlamam adam futbol izlemeye başladığında kapı telefonu odadan çıkarım işte abim şey yaptığında ondan nefret ederim evde futbolda hiçbir zaman seyretmem ama sizin programı Dinliyorum. Şimdi ya. bunu başta gerçekten sevinerek dinliyorduk <gülüyor> ama o kadar çoğaldı ki bu. Ben... Hayır bir, bir çok ilginç bir itiraf daha geldi mi? Açık Radyo programcısı bir arkadaş ismini hatırlamıyorum Sana söylemişti galiba. Evet evet yani eşim be, benim programımı dinlemiyor sizin programınızı dinliyor ki futboldan nefret eder. <gülüyor> Hayır yani şu futboldan nefret eder biten cümleler beni mahvediyordu aslında. <gülüyor> ya biz futbol konuşuyoruz bilmem bilmem kardeşim. Hayır Açık Hayır, Radyo şey program yapıyor yani. Hayır, cümle şöyle devam etse hiç sorun değil. Ya futboldan nefret ederdi, sizi dinlemeye başladı <gülüyor> ve Yok yok. ...programa tekrar tekrafa... Futboldan nefret etmeye devam ediyor. Siz, <gülüyor> siz araya reklam olarak Neyse değilsiniz. arkadaşın hikayelerin devam edelim. Evet, Görkem'in <gülüyor> olayı şuydu. Görkem gelmeye başladı. Sonra takdir edersiniz ki eğer Libero'yu uzun süredir dinliyorsanız... ...ben arada aksatmaya başladım Libero'ya gelip. Ara, Arada, arada. Bu ara bölgeleri tampon vaziyetinde... Hatta bana neler yaşattın? <gülüyor> evet. <gülüyor> o sayede başkaları da programa entegre oluyoruz. Şimdi oğlum bunları açıklama <gülüyor> yazık neler yaşattım ne bileyim ben neler... <gülüyor> Sonra Görkem gelip gitmeye başladı. Sonra Görkem programın sahibi olmaya başladı. Sonra Görkem bizden daha devamlı olmaya başladı. Görkem'le Özellikle program ben. yapmaya başladım zaten. Bir yere ben şeyden korktum. Ben Gör Görkem tek başına program yapacak diye. Evet. Sonra Barış'a gelelim. Pardon bir şey Görkem bir şey, bir şey söyleyecek tabii. Şey bir şey kez ulan. ölmüşüm gibi bir konuşma <Gülüyor> geçti. Şu an hala hayattayım. Birincisi, ikincisi. Kulaklar için nasıl? Bir numaralı outsourcing elemanı benim. Ya yani Türkçe konuş, bir şey. vatandaş. Hani bir iş yapmayıp da <Gülüyor> bir de evet, evet, ben. Başın taşırılıyım aslında. Estağfurullah. İhaleye başla kimse girmiyor Sonra dedik ki e, ya şu Libero'yu dinletelim yani daha bir yaygın bir şekilde Yarışma yaptık işte arkadaşlar iletişim yayını Yarışma yaptık deyince stadyum, <gülüyor> ya stadyum. 10.000 kişi katıldı değil mi? Bağış Erten de e, iletişim yayınlarındaydı ve iletişim yayınları bu memlekette işte futbol kültürü açısından Kitap ciddi kitaplar kazandı Kazandırmaya başlayan yayın evlerinden biriydi Ve bize kitap soru sorup kitap vermeye başladık Sonra bir adam çıktı <gülüyor> mail adresimizi verdik Bütün soruları biliyor bütün kitapları buluyor. Durumda nasıl kurtulabilirdik bu iş? Adama bedava kitap vermekten iflahımız kesilince. Geliyor sürekli şey yapıyor. İlk, ilk maili açıyoruz direkt o var. Ve biliyor. Asap, biliyor, ve biliyor sürekli biliyor. Bu, bu asap bozukluğu tabii bir noktadan sonra bizi de e, bu arkadaşı bir çağıralım bakalım. Neymiş bu ne, neyin nesiymiş diye. Barış'ı çağırdık değil mi Barış? Evet ben. Sen dışarıdan Peki sen nasıl buluyordun o zaman programı? Sonradan bozdu diyor. Ama şey bizden daha fazla dinliyordu. Ben ee, onu anlamıştım. E, e, tabii canım ikinizin toplamı kadar eşit sayıda benim dinlemem. Sonra Barış gelip gitmeye başladı. E sonra Barış da programa girdi. Sonra tam benim önümü aldı. Ben bir takım adamlarla bu programı 11 kişiye çıkarmayı düşünüyordum ve stüdyoda sığarız mı onu bilemiyordum sanki. Ya bu Barış'ın gel geldikten sonrası ile ilgili eksternal bir anı da bahsedeyim. E, Tanı Dışarıdan bir anda Tan'ın annesi sevgili Nurten abla e, Bağış'ın adının e, Bağış, Bağış olduğunu... Barış geldikten sonra anladı. Tan'ın telaffuzu yüzünden yıllarca barış olarak. Ve düşünün ki bir senesi var bunun yani. <gülüyor> bir sene sonra anladı. Ve oğlunun telaffuzundan kaynaklanan bir, bir hatayla bir sene, bir sene sonra ve bunu anladı. Dört anladım. senede istiklal bir şekilde niye benim bu R problemimi söylemiyorsun? Bu programda R problemi olmadan bir program kapatılamaz yok, arkadaşım. Ha, Senin bu öyle. konuya değinmeden hiçbir şeyi kapatamayız. ha Niye değiniyor anlamadım. Ya. Ben hayatım boyunca R'yi söylemedim ki. yani Benim Neyi? öyle problemim yok yani. <gülüyor> <Neyi? Aa. gülüyor> Bence bir müzik arası verelim. ve Verelim mi? 24 dakika oldu. 24 dakika oldu Hayır geç başladı geç bitir. Ha? Ya, ya, ya işte ya. öyle politik şamasını <gülüyor> diyorum. Bir nefes alma anı olsun bence. Biz de kendimizi toparlayalım. Bir de telefon numaramızı tekrar verelim. Da. Tekrar. Ben ağlıyorum deminden beri sen fark etmiyorsun. Telefon numarasını tekrar verelim. Telefon numarasını hatırlayamadım. Ben var. vermiyorum. <gülüyor> <gülüyor> 343 40 40 0 212 343 40 40. Bu numara ararsanız Libero'nun son programı. Onu evet. Libero'nun son programında Libero tarihinin tek telefon görüşmeli programı evet, şey anlamda. Evet. Bizim istemediğimiz bize bağlananlar anlamda. <gülüyor> Şarkı ee, şarkı malum 4 senedir çalıyoruz. <gülüyor> Kulaklarınızın artık bu şarkıyla ilgili problemi olmuş olsa gerek. Bir de bu daha yaşatalım. Bu şarkısız olmaz dedik bu program. Ya bizim yan anlamımız. Va yan anlamı. vay valla. Tam tambırı çumbavamba'dan teşekkür ederek dinleyelim. Hiç telif vermedik. Onu da bildim. Tam tambırı değil bu arada. Tam tambır değil mi? Yok ya o albümün ismiydi. Şarkı bir numaralı şarkı da Şimdi ben onu hatırlayamadım. <gülüyor> Hayır, ya, yalnız şey, zil, ben, ben Bay ile söyleşi yaparken <gülüyor> geldikleri <ne> zaman <gülüyor> Türkiye onu da yaptık. Tehlif meselesini gündeme getirdi Dedim. <gülüyor> o, o adi elif söyle dedim mi bizim programı? Getirdim. Dört senedir böyle bir program yapıyoruz. Programın niteliğini de anlattım. Şarkınızı çalıyoruz. Tehlif melif de İst, istemeyin bizden dedik. Ne demek dedi. Aynen. Türkçe konuşmaya başladım. Başımızın üstüne hocam dedi. Vada <gülüyor> <What> piti. <gülüyor> Neyse dinleyelim. <gülüyor> dinleyelim. Truth is I thought it mattered. I thought that music mattered. But does it bollocks? Not compared to how people matter 34.9 liberal yok açık radyoda son kes konuşuyor. Son, Vay, libero, son, libero, kulesinde, <gülüyor> son libero Kulesi'nde son kulesinde gerçekleştirip 4 senedir çaldığımız jeneriğin adını telaffuz edemedik. Ya şarkıyı da ilk defa sonuna kadar. Güzel de şarkıymış dediğim Vallahi İyi seçmişsiniz siz bu ya. Yalnız o bozukluk yok. O, o, o, o yok yani. Şarkı düzmüş. Yani. Sen söylemiş miyim Şumbaba? Sonuna kadar dinlemedik ama hiç. Nasıl dinlemedik? Dinledim de isim, ya ismi niye takayım arkadaşım yani? Ya i̇şte zaten öyle. Tana bırakınca müzikleri ya Çumbaba Mba çalıyor. Ya Ancient of Pandation çalıyor. Bayağı, ama söyleşi yaptım hepsiyle. <gülüyor> Vay be! Vay be! Saim şey Cooper ile bile söyleşi yaptık bu arada. Evet, şimdi birazcık bilanço çıkaralım. Ne yaptık, Ama ne bitirdik? Kısa tutalım, zor be. Çok <gülüyor> bir şey yapmadık zaten ya, ne olacak? Yok oğlum, kimler geldi, kimler geçti? Yok mevkiler değil, şeyler, isimler değil mevkiler belirtelim. Heh, ee, kimleri bu programda konuk ettik, kimleri bu programda ağırladık? futbolun hangi unsurlarını? Vallahi bilerek, isteyerek ve bütün e niyetimizde hiçbir yönetici çağırmadık. Biz yönetenleri sevmiyoruz libero olarak. Hiçbir yönetici gelmedi hakikaten. Evet, biz futbolun yönetenlerini çağırmadık. Futbolda idari göreve sahip hiçbir kulüp insanı... uzatma bağış yöneten. göreve falan. Hayır futbol... <gülüyor> sen Zeki Çoğul'dan bahsedeceksin. Gazeteci, <gülüyor> gazeteci <gülüyor> kimliğiyle <gülüyor> geldi. <gülüyor> hayır hayır. Hayır bağış yertenler mi arkadaşlar? <gülüyor> Nereden <gülüyor> nereye? Sen o hangi kimliğiyle geliyorsun? Ya, <gülüyor> Hobbit <gülüyor> aldı yuvdu arkadaş. Kardeşim niye bitiriyoruz programı? <gülüyor> Bu lafın arkasında duralım diye. Gerçekten hiçbir yönetici çağırmadık. Kulüp yöneticileri bizim için özel olarak bir başka ilgi alanıydı. Çağrılmaması açısından. Bunu becerdik. Futbolcu çağırmayı becerdik mi, becermedik mi diye tartışıyorduk. Epey futbolcu çağırdı. İki tane gol kralı geldi bu mikrofonlara. Aykut Kocaman'a Osman Arpacioğlu. Aykut Kocaman bayağı bir geldi. Abi. Evet. Hatta Aykut Kocaman'ın... Başka Programı yapmaya an. başladı hatta falan. Öyle <gülüyor> yani sen davet etmişsindin ya muhtemelen Barış, de. Barış Tut ile Aykut Kocaman herhalde e, beş, ilk beşten sonra Yo, gelecek Tut, adamlar neredeyse ara. yani. Barış Tut açık ara. Beşinden evet. işte Aykut Kocaman dedik. Evet Aykut Kocaman bir ara sezonu hep onunla kapatıyorduk. Ki evet. kendisi açık radyo dinleyicisinde. Aykut Kocaman'ın açık radyo dinleyicisi olduğunu öğrendikten sonra çok büyük Ben sizin telefon görüşmemi anlatayım. Bir de bir şey soğuk bir insan ya kendisi yani tırnak içinde. Bir sonradan tanıdıktan sonra farklı olduğunu öğrendik. Telefonu ilk açtığımda telefonu nereden aldınız dedi. Yani işte Aykut Bey işte bir radyo programı yapmak istiyor. Telefon nereden aldın dedi. İsmail vermişti. <gülüyor> ya dedim işte bir arkadaş verdi. İşte radyo programı yaptım Açık radyodan mi? arıyoruz deyince bir anda ses tonu değişti ve <gülüyor> e, ne olursa olsun hemen ayarlayıp bir şey mi geleceğim dedi. Ondan sonra her sezon onu kapattık en son sezon hariç. Aykut Kocaman ve Osman Arpacıoğlu gerçekten geldi. Bunun dışında hakem çağırmayı da becerdik değil mi? Evet, bir hakem tane e hakem evet, eski hakem. Eski hakem çağırdık. ...bunun dışında seyirci çağırmayı bayağı becerdik. Buradan Alp Alparslan kuşa Alp da bir kest Amigo kez çağırdık. Da. Amigo hatta, geldi. Hatta geldi. grup bu, dediğiniz gibi grup lideri denen o insanlardan birini dahi çağırdık. Tepki fakat, bile alındı değil mi o programda? Evet. Fakat sürekli futbolla alakası olmadığı zannedilen insanlar çağırdık. Ama ondan alakası çıktı sonradan zaten. Mesela hep söylüyoruz ya Radikal Futbolu tulum çıkardık. Yani bu insanlığın da futbolla alakası yani çok da yakın zamanda bilindi. Evet, yazıp çizen neredeyse herkesi yani bizim anladığımız Teknik anlamda. Teknik direktörü de çağırdık bu arada. Teknik direktör çağırdık. Hem amatör hem şey. Bu arada tabii Tanıl Bora'ya bir e, tekrar bir selam gönderim. Çünkü ilk programda kendisi pek yapmasa da bizim danışman olarak Tabii proje zikrettiğimiz... projede yazılıydı. Evet, yani. evet, tamam. Bizim program projesini danışman Tanıl Hadi Bora itir Hadi itiraf edelim. Kaç kere danıştık? Canım. <gülüyor> <gülüyor> o ayrı. O bir referans olarak kullandık ama Ayak danışman yazdık. <gülüyor> Kadro da vardı yani şeyde Kadro üstünde. genişti onu anladık yani ki Hala şüpheliyim yani Tanrı Bora ismi yüzünden mi kabul edildik diye <gülüyor> <Ya gülüyor> İyi olmuş başa Yiğit'in güzel bir lafı vardı aslında Yiğit'e uluğun Geçen hafta telefon <gülüyor> bağlantıları yaptığımız zaman Yani biz aslında bir takım gibiyiz dedi Yiğit'e Yani her tarafta işte radyo programı yapan Televizyonda bir şeyler söylemeye çalışan Gazetelerde yazan işte yayın evlerinde bir şeyler yapmaya çalışan Bir çoğu da belki bir kız birbirini bilmiyordu. Ama bazı bu çalışmalar sayesinde radyo programı da kattı. Herkes birbirine ya temas etti ya temas etmedi ve siz de bunun bu takımın radyodaki temsilcileriydiniz dedi. Buna bir şey eklemek istiyorum. Hakikaten Libero'da yapmadığımız en önemli şey senaryo üretmedik. Ee, geleceğe dair senaryolardan, spordan, futboldan, herkesin çok fazla yaptığı geleceğe dair bir takım kahinliklerden bahsetmedik. Bu yaptık. Niye bu arkadaş delik <gülüyor> kırmızı kartı falan? Vallahi yani, bu ayrı. O, o geçti. O, o, o hakikaten ayrı. Hanay mısın? Yaparsak da, da yaparsak da delikanlı <gülüyor> gibi yaparız. Ama e, gerçekten lanet Galatasaray'a yaptı ama ya. <gülüyor> bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bizim Olan bitenin muhabbetini, olan bitenin giyini yapmaya çalıştık. Hem de dünyadan olabildiği kadarıyla bunu yapmaya çalıştık. Bugüne Zavret kadar hakemler hakkında hiç konuşmadık. <gülüyor> hiç <korkuyorum. gülüyor> Burası son maçın hakemi neyse. Ee... <gülüyor> şunu da yaptık. Ee, bence şunu da yaptık. Ee, hani futbolun gündemine çok takılmadık. Yani haftalık futbol analizlerini eğer büyük turnuvalar yoksa, büyük derbiler yoksa pek fazla... İlgilenmedik bunlarla. Şey, e, spor saatine konuksuzluk nedeniyle Tanla beraber, e, konuk <gülüyor> <gülüyor> Tan <'la> beraber konuk <gülüyor> olmuştuk. Tanla, Tanla beraber konuk olmuştuk. Bahar'ın ilk telefon açan arkadaşımız Bahar Kader'in Spor Saatini. Bahar bize dedi ki, e, son maç oynanan maç hakkında neler söyleyeceksiniz dedi. Biz yıllardır libero programını yapan futbol severler olarak Tanla birbirimize baka kaldık. Hangi maç ya? Bu <gülüyor> Bu mikrofonlarda oynanmış bir maç hakkında maç yorumu yapmak vesaire gibi bir alışkanlığımız hiç olmadığını fark ettik o anda. Biz onlarla hakikaten uğraşamadık bu süreç içerisinde. Bunun da nedeni vardı tam futboldan anlamıyor. <gülüyor> daha henüz sen hangi futbol tahminini bari dedik hani onu yapmayalım kurtaralım ya. Tut, Biz abi. futbol hikayelerinden anlıyoruz kardeşim <gülüyor> futboldan anlamıyoruz. Ben de kendimi Tanın yanında koyuyorum futboldan, anlamıyoruz. futboldan, anlamıyoruz. futboldan, <gülüyor> futboldan <gülüyor> anlamıyoruz futbol hikayeleri daha keyifli geliyor. Kendanla konuş kardeşim. <gülüyor> ya <f> sanırım <gülüyor> o yüzden Mehmet Demirkolu falan sıklıkla çağırıyor. Değil mi arada de futboldan <gülüyor> <Anlayana> bahsetsin <gülüyor> diye. Onunla anladığı da şüpheli arkadaşım. <gülüyor> tam daha iyi. Bu arada futbolun epey bir şeyinden bahsettik. Hani mimarisinden, sosyolojisinden, kültüründen. Asıl hikaye buydu bence zaten. Fut Coğrafyasından ve tarihinden. Hah, özellikle... O bölüme <gülüyor> futbol ve tek parti diye program yapamadık diye <gülüyor> görkemenin hala içinde bir acı var. Memleket dışı hikayelerin herhalde Türkiye'de en çok anlatıldığı yaylardan biriydi burası. Ruh da çağırdık. Bayağı bir ölmüş... E, ha, nereye... yani, <gülüyor> vefa gösterdiğim ruh çağırdık. <gülüyor> <bir yol. gülüyor> takip etmiyoruz derken e, özellikle bu... Sınırım takip ettiğimiz bir gündemdi. Tek başına buydu. Evet. Toprağa bol olsunları. Evet. Bol bol çağırdık. Maradona üzerine iki program yaptı. Kulakları çınım çınım çınladı. Yani Maradona'yı getiremedik ama getirmiş kadar olduk. Tabi bu, bu ideolojik olarak e, objektifliği neyse. E, çok karıştırmayın bu işi. Ya ee, bu arada Maradona bizim telefonumuzu verelim. Ya biz, biz bir kere şeyde... <gülüyor> Telefonu verelim tekrar. Verelim. 212 343 40. 40. Telefonum verelim tekrarım. Mealini, e, teraslasyonu nedir? Ya, tamam. Tercümesini yapıyorum. Hı, e, Hı, ya Arayın bizi lütfen hadi. Hayır hay, o kadar lütfen <gülüyor> bir tane şey yap. <gülüyor> yani son programımız yani sesini sedanızı alalım diyoruz. Ya şunu da yaptık onu da açıklıkla söylemek lazım. E, bu program hani mümkün olduğunca futbol gündeminden bağımsız olmaya çalıştı. Ama tarafsız olmaya hiç çalışmadı. Biz burada herhangi bir gün e, kendi tuttuğumuz takımlardan ayrı bir kimliğimizi savunmadık. Ben Fenerbahçeliyim misal. <gülüyor> Biz Galatasaray'ıyız. <gülüyor> Abi ee, İsmail da bak. Bunu her programda mümkün olduğunca vurgulamaya çalış. O yüzden Hilmi'ye bir top atalım. Arkadaşlar tür türbin doldu türbin. Türbinler dolu şu anda. Hilmi'ye bir top atalım <gülüyor> arkadaş burada. Dedi ki Galatasaray'ın sesini verdiler. Ha, Arkadaşım sesi alır mısın Hilmi? <gülüyor> Hilmi şu şu olayı bir açıklar misiniz? kadar. Mi? Hangi sesi alayım abi? Ya bu Galatasaray e, tribün bakın tribünün sesini alıyoruz şu anda. Tribünden ses alıyoruz. Bu yalnız. Galatasaraylık ne demek? Yani bu program hiçbir zaman hiçbir takımın kimliğini yansıtmamışken her zaman böyle tarafla eşit <gülüyor> mesafede say? En çok konuşan durarken, da benken. En çok konuşan da Bala Şaitanken ve Fenerbahçeliğini bas bas bağırırken sen nasıl Galatasaray'a diyebiliyorsun programı? Valla abi beni kesmiyor ne diyeyim ki? <gülüyor> <gülüyor> o, o senin problemin. Yani de. aslında boy sözcük toplama olarak tabii ki yetiyor hepinize. <gülüyor> Ama yani yine, de, olarak... yine de bir şeyler kesmiyor beni. Daha iyisini yapacağım İlmi. <gülüyor> Fenerler adına da genel olarak konuşmak istemem <gülüyor> belki ben biraz Katıköy tarafından bakıyorum. Rahatsız yani diyelim. Bir Kadıköy Ondalısı mezun olarak sizin ne kadar rahatsız oldun ben bileyim. Açtırmayın <gülüyor> bana malzemi. Yani şimdi bu konuya girmeyelim. Ben bu tarafsızlık mevzunu şu anlamda açmıştım. <gülüyor> ben çekiliyorum <gülüyor> tamam mı? Eyvallah sağ olun. Toparlama bölümü şudur, tarafsız değildik hiçbir zaman. Taraf tuttuk ama futbolu daha çok sevdiğimiz hep vurguladık. Biz taraftarlığımızdan önce futbol sever kimliğimizi öne çıkardık. Futbolun dünyadaki bütün yörelerdeki futbol biçimlerine de... Yöreler. De dünyasız, yörelerdeki, <gülüyor> türküler ve yörelerdeki bütün e, futbol biçimlerine de sessiz kalmamaya çalıştık. Hepsiyle ilgili bir hikayemiz oldu. Afrika futbolunda konuşan az programdan biriydik. İsrail ve Ürdün futbolu üzerine program e, yaptık yani. futbol... mı? Var mı? Orta Doğu'da futbolda konuştuk, İsrail'de futbolda konuştuk, Amerika'da futbolu konuşmadık yok diye. <gülüyor> bayağı bir Yunanistan doğru. Evet, bayağı bir coğrafyaya uğradık. Taraflı olduğumuz en çok şey futbol sever olmaktı ama biraz futbolun sol tarafına daha çok futbolun değil de dünyanın sol tarafına Şu daha çok da, baktığımızdan futbolun da sol kanatlarına daha çok dikkat Şu lafı tekrar etmek önemli bir şey bence ee, yine Edi. dramatikleştireyim. Hakikaten futbol severlik üzerine e, kurduk her şeyi. Oyun güzel evet. abi ne yapalım ya? <gülüyor> Oyun güzel. Ya aktöre çekin. Bizim Bak amacımız Bak şuydu. Biz sokakta geçerken bir... E, telefona oh bağışı kesiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Alo? Efendim. Merhabalar. Evet. Merhaba. Buyurun. Ee, ben de sizin dinleyicilerinizdendim. Ee, rastladığım zaman mutlaka dinliyordum. Ee, ben futboldan nefret falan etmiyordum. Çünkü abilerim vardı. Var. O, <gülüyor> Onlar futbolu sevdiği için çocukluğumdan beri hep dinliyordum. Ee, en çok hoşuma giden dinlediklerimden iki programınızı söylemek istiyorum. Biri Metin Oktay'ı anlattığınız idi. Çok teşekkür ederim. Evet, Öteki de herhalde yaşım gereği şu mahalle maçlarını anlattığınız programda <gülüyor> hatırlıyorsunuz herhalde. <gülüyor> Tabii evet. ee, candan çok seyretmiştim o Siz manzaraları. Mahalle, Siz mahalle, ma <gülüyor> mahalle maçı yapıyor muydunuz yoksa izliyor muydunuz? Yok, ben, <gülüyor> Hayır ben <gülüyor> yapmıyordum. Abide abi gizliyordu yani. Evet onları izlerken o terimleri çok duyuyordum. Çok teşekkür ederiz. Vallahi Bir çok de isminizi Bu programı bitirdiğiniz için de çok üzgünüm. Ee, Herkes isim, gibi. İsmail isminizi sordu. Ruzi Gökova. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Evet. Ee, Demek ya. futbol de ulaşıyormuşuz yani. <gülüyor> Hiç evet, o kadar tam neşeleniyoruz de... yine böyle bir dramatikleşme. Hadi madem telefonlarda şöyle bir istatistik çıktı. <gülüyor> kadınlar, <gülüyor> <vermek> kadınlar arayan. <gülüyor> ee, kaç tane kadın geldi? Çok 4 senelik programda çok hep yani. bağışın yüzünden dedim ki çağıralım futbola kadın işi karıştırma dedi. E, bravo. Benim maç öyle yani. <gülüyor> <gülüyor> program biterken burada da maç olayım çok güzel ya. Hayret bir şey. Ya bir ee, telefon aa. ya anne gel bağış susturuyor <gülüyor> telefonlar. Alo? Alo? Buyurun. Ee, merhaba, ben de sizin dinleyicinizlerin dinleyicilerinizdenim. Merhabalar. Hiç merak etmeyin, biz de söyleyemiyoruz zaten <gülüyor> 4 senedir boyunca söyleyemediğim birçok şey vardı. Siz de tanla konuştuğunuz. Hadi aç, ha? Buyur buyur. İsminizi alabilir miyiz? Ee, Haluk Levent. Aa, merhabalar. Merhaba, merhaba. <gülüyor> ee, ben de çok. Radyo varsa yakınımda pazardı bu saatlerde sürekli dinliyordum ve pek çok kişiyi dinlettim aslında sürekli programınızda yaptığımı söyleyebilirim. Aman ne güzel çok teşekkür ederim. <gülüyor> Ama program bitirdiğinizde çok üzüldüm gerçekten. Ağzına sağlık diyeyim. Ve... Çok, sağ sağ çok sağ olun. Çok sağ olun vallahi. çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Biz eğlenmeye çalıştık sizler de eğlendiyseniz hakikaten çok keyif, keyif. Çok eğlendim. Yani yani yani. Özellikle Marmaris'teki neydi? Hakikaten? Dondurmacı. Oh, Marmaris. Dondurmacı. Ooo <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Evet. <gülüyor> Programda çok eğlenmiştik. Doğduğum acı Evet. evet. Peki, sağ, olun, çok sağ olun, çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. İyi günler. İyi Kuran günler. <gülüyor> Valla bir sürü. Niyet hani, niye bitiriyoruz psikolojisiyle insan girmeden Nasıl? Yani, hiç alışık değiliz artık. Hımm ya <gülüyor> ya <gülüyor> böyle işte. Ya sarsılıyoruz ya tamam. Gel bu kararı açıklam. Şaka yaptım. <gülüyor> <gülüyor> ben sona saklamıştım. <gülüyor> Ama dayanamadım tabii. Kimler dinliyormuş merak ettiğimiz <gülüyor> için bu bir... Abi niye <gülüyor> bitiriyoruz ki programı? Fakat, bir, bir, niye bitiriyoruz onu yani? Niye bitirdiğimizi yani? açıklayalım. Bence onu sonunda açıklayalım ama şunu söyleyeceğim. Hiçbir cümlemi yarım bırakmam biliyorsunuz. <gülüyor> Hadi bakalım. Biz bu programı şunun için yaptık. Sokakta gezerken sokak futbolunda televizyonda zaplarken bir anlık bir futbol görüntüsüne takılan... Bunun içinde o takımın takıldığı görüntülerden herhangi birinin kendi aşkına yani tuttuğu takıma dair bir şey olmadığına inanan bütün herkesi... Bağışı kesiyorum. <gülüyor> bütün, herkesi, bütün herkesi bir nefes vereyim diye. Alo. Telefon. Alo merhaba. Merhabalar. Merhaba. Melis Beşil ben. Merhaba. Melis Hanım saygılar. <gülüyor> Merhabalar efendim. Hollanda'dan bile bizi dinlemiş bir insanla evet, konuşuyoruz. Evet, onu bütün... söylemek için aradım yani... Oralardan bile pazarları uygun saatte üniversitenin e, bilgisayar merkezine gidip kulaklıklarla falan böyle netten dinlemişliğim vardır. Gerçekten Yani böyle saygıda bir insandı kendisi. <gülüyor> evet Melis. Keşke e... bırakmasaydınız diyorum ben de. Ee, tamam. Yani ne? <gülüyor> ya ki şimdi seyirciler. İleride yine bekleriz o zaman. Biz... Çok teşekkür sağol ederiz. Sağol Melis vallahi. sağol. Hadi kolay gelsin. Sağol. Eyvallah, ben açıklayacağım neden bıraktığımızı sonra. Lan <Gülüyor> üzüleceksin. Falan. Hay hatta ondan sonra sen niye cümleye giriyorsun ki ben bunu <Gülüyor> anlamadım yani. Aldım abi artık söz iklimi bırakır mıyım son program? asıl mesela Dondurmacı Yüksel'in dışında aslında Erkan Goloğlu gibi muhabbetlere değinmek lazım ki Geçen kendisi. hafta Dondurmacı Yüksel'e bağlansak iyi olurmuş. Evet evet yani Dondurmacı Yüksel'e aslında içeriden bir müdahale ile bağlanabilir miyiz? Bir Dondurmacı Yüksel'i ara diyeceğim içerideki arkadaşa. İçerideki <gülüyor> arkadaş mı? Eşim i̇çerideki eşim. Ya böyle, <gülüyor> böyle, bir, böyle bir rüya olur mu Tan? Ayıp ya. Arkadaş dedi. Eylemciğim sen bu adamla boşa evlendin. Gerçekten sayın dinleyiciler. Ya bak, bir dakika <gülüyor> bulmuşum fırsatı. Sayın dinleyiciler. Programın öbür tarafında yığınlı adam var. Gerçekten hepsine her hepsi teker doğru, teker hakikaten. teşekkür evet, ederiz. Evet, Sağulsunda geldiler. Şöyle saydığımda 9 dokuz kişiyi bulmuş insan kitlesi orada bizi dinliyor. Bir Buraya tanesi arkadaş. <gülüyor> <gülüyor> Bir tanesi tanın arkadaşı, diğerlerine de arkadaş muamelesi yapmaz inşallah aynı arkadaş <gülüyor> Çünkü biri diğeri Bak Libero sırasında, yani Libero'dan bir hafta önce herhalde ilişkimiz başlamıştı. <gülüyor> bir dört, hafta sonra. Dört, bir hafta sonra. Yok, bir hafta önce. Önce. Seninki <gülüyor> açmayalım. <gülüyor> dört <gülüyor> sene sonra da ben şu anda program bitirken evliyim. Parmağımda alyansım. Benim yok. Seviyorum. <gülüyor> eylem, Eylem telefonu bağlanmıyor. E, <gülüyor> <gülüyor> sen zorundayım. arkadaş diye başladın bilmiyorum ben. Ya eylem şey çok özel ilişkimi <gülüyor> yansıtmamaya çalıştım şöyle mikrofonu. Hiçbir zaman yapmadık ya. <gülüyor> arada, yok zaten e, telefon şey, radyo programıyla beraber büyüyen bir aşkta... Neyse çok abartmayalım bu Abi işi. Özel ilişkilerim şey. <gülüyor> bilmiyorum ama geçen hafta biz başlı Kadıköy ilçedeydik. Ee, orası pek değişen bir şey yok yani. Siz gitmişsiniz. Orası hala aynı kalmış. Zorla çıkıyorsun futbol. <gülüyor> maçı seyretmeye. <gülüyor> Ee, Orada bir etkimiz olmamış. Ee, neyse <gülüyor> Baaş cama bir şeyler yazmaya çalışıyor. Yani bir şey, mesaj vermeye çalışıyor iç iç taraf. Onun bitmeyen bir cümlesi vardı. Sen eğer konuşmaya devam edersen o cümle hiçbir şekilde bitmemiş olarak kalacak. Ee, Bağış ee, bir şarkı istaviğim. Bir şarkı istaviğim. Ondan sonra devam edeceğiz çünkü toparlan ha, telefon balansı varmış. Ee, alo. Efendi. Ee, buyurun. buyurun. Ee... Biz aradık oğlum. <gülüyor> sen arattın. <gülüyor> Nasılsınız efendim? Çok teşekkürler, sağ ol. Ben i, kimle i, görüşüyorum? Tan Morgül. Konu nedir? Yazmış olabileceğim. Oo, <gülüyor> ya bir futbol programı yapıyorduk, bitiriyoruz yani. Özetle o. Yani tabi sizin bizimle. Sizin zaman da marketteyim de kusura bakmayın. İftar akşamımızda biraz kalabalıktı, kasadayım. Hiçbir hiç, şey hiç şu anda söylemeyeceğim. Kapatabiliyor mu? Peki efendim. Peki. <gülüyor> Çok teşekkür ediyoruz, sağ olun. Allah kabul etsin. Ooo çok iyi. Sen kimi aradın Sen kimlerle konuşuyor? Yanlış Açıklama ya. istiyoruz. Neyse bu da bir şarkı, keyif oldu. <gülüyor> Toparlayamam <abi>, şarkı, <gülüyor> şarkı, şarkı. Bu şarkıyı sona saklamıştık ama şimdi çalmakla fayda var. Çünkü biraz bir nefeslenelim. Abi, <gülüyor> i̇şte bir aslında çünkü, çok gel, güzel. Libero bu bir libero klasiği ya. daha yaşadık yani. <gülüyor> bir aksilik dersi. Final programında ya insaf ya. tag şey. ya Allah vayan asla. Allah kabul etsin dedim. Biz, <gülüyor> biz e, Ahmet Kaya'dan dinleyeceğiz. E, bir veda havası. Yani çok e, abartmamaya çalışacaktık ama şarkı içlidir ha. Vakit tamam seni terk ediyorum Bütün alışkanlıklardan öteye Vakit tamam seni terk ediyorum Bütün alışkanlıklardan öteye Yorumsuz bir hayatı seçiyorum Doymadım inan, kanmadım sevgiye. Yorumsuz bir hayatı seçiyorum. Koymadım inan, kanmadım sevgiye. Korkulu geceleri sayar gibi. Birden bire bir yıldız kayar gibi. Ellerim kurtulacak ellerinden bir kurudalaştan kopar gibi korkulu geceleri sayar gibi birden bire bir yıldız kayar gibi ellerim kurtulacak ellerinden bir kurudalaştan kopar gibi. Aşk sabitti, gülse hiç dermedik. Bul kendini kutularda, hadi dal. Aşk sabitti, gülse hiç dermedik. Bul mu kendini kutularda, hadi dal. Seninle bir bütün olabilirdik. Hoşçakal gözümün nuru, hoşçakal. Hoşça kal canımın içi, hoşça kal Seninle bir bütün olabilirdik Hoşça kal gözümün nuru, hoşça kal Hoşça kal gözümün nuru, hoşça kal Vakit tamam seni terk ediyorum Bu incecik bir veda havasıdır Vakit tamam seni terk ediyorum Bu incecik bir veda havasıdır Parmak uçlarına değen sıcaklığı İncinen bir hayatın yarasıdır Parmak uçlarına değen sıcaklık İncinen bir hayatın yarasıdır Kalacak tüm izlerin hayatında Gözümden bir damla yaş aktığında bir yeri bulabilsem seni hatırlatmayan Kan tarlası gelincik şafağında Kalacak tüm izlerin hayatında Gözümden bir damla yaş aktığında Bir yeri bulabilsem seni hatırlatmayan Kan tarlası gelincik şafağında Ölümse korktun, savazsa hep kaçtın. Vur kendini korkularda hadi al. Ölümse korktun, savazsa hep kaçtın. Vur kendini korkularda hadi al. Sen bir suydun, sen bir ilaçtın. Evet, Libeo'nun bak böyle gireceğim. Libero'nun son programında 94.9 açık ayda yani Libero'da beraberiz. Son dakikalarımıza giriyoruz. 4 senenin sonunda artık herhalde son 4 5 dakikamızı diyelim canım yani. Bir de geç başladık. Aktırdık onu. 27 dakikamız da son. Evet Libero bitiyor. Libero'nun son programı 4 sene sonucunda bu da 5 kişi İsmail Barış, Görkem Bağış ve ben Tan. Ee, sizlerle beraberiz. Libero'da ne yaptığımızı konuştuk. Aynı Libero gibi konuştuk. İlk, ilk <gülüyor> programdaki o iki dakikayı saymayın. Onun dışında farklı bir Libero konuştuk. Evet son beş dakikamız. Bu buyurun arada hani, e, inanılmaz bir şey de oldu. Telefon var. Telefon var. var. Görkem bile konuşturmuyor. Alo. Alo. Buyurun. Siz buyurun. Bağlanmak istedim Libero'ya. Buyurun diye başlanmaz. <gülüyor> Aydın Engin. Emin <Ne> münasip <gülüyor> Ses çok benziyor o zaman. Yani insanın insana benzer, ses sese benzer. Ben çok içim parçalandı. Size kimse bağlanmadı. Bağlananlar marketten falan çıktı. <gülüyor> İftardan alın. Hizmet o... duygularım kabardı. O yüzden aradım sizi. <gülüyor> Aydın hocam saygılar. <gülüyor> saygılar. <gülüyor> Arkadaş inatla diretiyor hocam. Aydın hoca ya canım. Allah. Aydın hoca. <gülüyor> evet hocam. E, Göğüsü Sen bizi dinliyor muydu? Hiç söylemedin bana. Ben açık radyo dinliyordum ama sizi dinlediğimi söylemedim zaten. Bugün ilk defa dinliyorum. Söz değil mi son program bu. <gülüyor> Abi sağ ol yani. Millet bizi ağlatıyor. Sen ne hale getirdin? Millet niye ağlatıyor? Yani Olanda'dan bırak... torpilli kızlarla falan konuştuğumuz bir şeyler yaptı. Vay anasını sayın. Bütün foyamız ortaya çıktı. Bütün foyamız ortaya çıktı valla. Abi bitiriyoruz. Yani sen sevinçlisin ama kitle üzgün. Öyle mi? <gülüyor> e, zaten böyle kitle izgün denmeye başladı ama ben bilirim bu, bu, bu söylemi. Anladım kitlelerin nabzını tuttuğunuz için. <gülüyor> yani, 70 milyon alıyor hocam. Tahmin ediyorum. Hiç Göztepe'den bahsettiniz mi bu programda? Ettik tabi özel program yaptık hocam. Niye bana haber vermedin? Hay sen bana bir kere Libero'yu dinlediğimi <gülüyor> söyle deseydin ben sana anlatırdım <gülüyor> secerelerini. Eee şecerelerin. Hocam <gülüyor> ben şeyleyi de söyleyeyim. <gülüyor> Neden bitirdik? Çıkmış oldu böylece. Hocam çok teşekkür ederiz bağlandınız bize yola. Ne, kısa mı kesiliyordu? <gülüyor> <gülüyor> Başta bağlansaydı program yapardık hocam. Buyurun program sizin vallahi. E peki nasıl devam edersiniz siz? Bir sponsor falan bulamıyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Mesele sponsor değil hocam. Bence Meral Madra açısından mesele sponsor olur. <gülüyor> <gülüyor> Neyse biz özel ilişkiliğe girmiyoruz galiba. Peki hadi kolay gelsin. Eyvallah çok hocam. Teşekkür çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Vallahi gerçi dışarıdan biri sonunda aradı bak biz istemeden. <gülüyor> çok teşekkür ederim. Tahmin ediyorum. Neyse büyüyünce düzeleler şey. <gülüyor> <gülüyor> çok sağ olun. Sağ ol abi. Aydın ya, hani de. telefonları ayarlamıştın, hepsi belliydi, sayısı belliydi, kimin arayacağı belliydi. Bu Aydın, Aydın Engin tırmanı çekti abiciğim. Evet, abi. iş, işin kötüsü biz hep hani çok iyisiniz çok iyisiniz giderken böyle <gülüyor> hali, gerçeklerle <gülüyor> <kabordun> yüzleşmiyoruz. Komboydu sesini <gülüyor> duymak Oturalım, bu programı yapmam. Gerçeklerle yüzleşmeyecektik hani tamam bu program rezil oluyor. Ya kardeşim şey. ben ara de demedim Allah Allah hasretmeyin <gülüyor> adamı. <gülüyor> Hayır ama çok güzel klasik markete ulaştık kardeşim bak halka ulaştık biz böyle bir programız İftara işte. İftara giden adama ulaşmış bir programız <gülüyor> kardeşim. Ama adam bizi dinlemiyordu abi. <gülüyor> <gülüyor> Ve şimdi bence... Gerçeklerden Aydın Dengin bahsetti. Valla bence en çok yaptığımız şeyleri bu programda da yapıyoruz. Bir sürekli gülüyoruz. İki <gülüyor> sürekli yanlış yapıyoruz. Aynı anda 2-3 kişi konuşuyoruz. Evet. R'leri söyleyemiyoruz. <gülüyor> ya yeter kardeşim ya, üç, yani. adı futbol programı olan futbol <gülüyor> Libero'da çok az futbol konuşmayı becerebiliyoruz. Kaç dakikamız kaldı evet. içerisi? Az dakikamız kalmış. Yani beş dakikamız daha zafer var. Zafer işareti Ay yaptı iki, birisi. İki dedi ama beş. Zafer o, işareti o. O beş demek. İki parmak beş anlamına geliyor. Ya bizden sonraki programcı arkadaşlar burada değil mi? <gülüyor> Buradalar tabii Ey onlar. Ey devam o zaman. <gülüyor> Allah'ın izniyle. <gülüyor> onlar da gelip beraber devam edeceğiz biraz ya. Yapmadığımız şey mi? <gülüyor> ya, ha, bu arada programı hatırlatalım o programı. Evet. Plakla arasında değil özel program yaptık burada. İki program boyunca. İki film bir arada gibi iki program iki program bir arada filatlarda futbol aradık değil mi Evet evet bayağı da iyi programlar yaptık Programları saymayalım bitmez diye trivatalım alalım falan Aydın Engin'i hocamıza da burada Dostapey'i de yaptık Karşıyaka'yı da yaptık Gençlerbirliği'nde yaptık Kayseri'de yaptık herkesi yaptık Aydın hocama duyguluk dinleseymiş bak onu kaçırmış Şimdi telefonda değil ya Bir şey daha ekleyelim Kıvanç'ın da ismini analım bari Kapanmış Spor'un bile programını yaptık ya Koç Koşan yazdığı gibi e, hakikaten biz futbolun oyunundan, sonucundan çok oyunundan bahsetmeye çalıştık. Çünkü e, skordan, sonuçtan çok oraya nasıl gidildiği, e, bu sürecin nasıl keyifle yaşandığı bizim için çok önemliydi. Biz hala bu keyfi yaşıyoruz. Sadece futbolda değil, bütün her noktada e, bu sürecin nasıl e, gerçekleşeceği merakıyla izlemedeyiz. E, bu da bu keyifti ağzımıza e, ağzımızdan size ulaştıysa herhalde o keyfi paylaşmışsınızdır. Sürçeyi isen ettiysek affola diyenin <gülüyor> sakna. <gülüyor> Affa sümaz. Ettik çünkü değil mi? <gülüyor> programın bunlar sütü, sütü de <gülüyor> Devam, <gülüyor> Devam edersek Devam ederse eğer bu programa. Şimdi ara veriyoruz da diyoruz ya arada çak şeyde çaktırmadan veda etmiyoruz, ara veriyoruz kendimizi alıştırmak için falan. niye bıraktığımızı kesin... söylemedin ha şimdi onu söyleyeceğim. Ara veriyorsak eğer bir dahaki programın ispi insan olsun. Onda <gülüyor> rahat rahat şey yapalım. Futbol. ...neden bıraktığı açıklayarak bitirelim. Neden bıraktık? Şimdi bu kadar iyi tepki geliyor. Bunu açıklamak durumundayız. Neden bıraktık? Dört senelik bir programı. Niye? Sona erdiriyoruz. Birincisi, e, dört sene evvelki o ilk dinlediğiniz sakin seslerdeki heyecan ve şevkin azaldığını hissetmeye başladı. Evet. Yani her hafta futbol konuşmak her gün yaptığımız bir şey. Hayatımızın çok büyük bölümünde futbol var. Hele benim hayatımda iyice fazlasıyla var. Ama yani, Liboro bizim için çok ayrı bir şeydi. Ama biz şunu diyorduk baştan beri futbol asla sadece futbol değildir bir iki futbol ayıp bir şey değildir eğer ey entelektüel dünya ey dünyaya başka yerden bakan dünya soldan bakan dünya futbol da güzel bir şeydir ya bunların artık bir daha söylenmesinin ne kadar anlamı olduğundan pek emin değiliz artık çünkü herkes biliyor futbol asla futbol değil. Yine herkes biliyor. Futbol ayıp bir şey de değil. Herkes bol yazıyor. Ben biliyorum. E, artı e, hakikaten malzemeler tükenmeye başladı diyeceğim. Dışarıdan gelen malzemeler değil. Bizim bildiğimiz değil ama e, biraz da futbolu ululamak da çok keyifli bir şey değil. E, biz futbolu bir keyif olarak bir sembol olarak burada ifade etmeye çalıştık ama ululama noktasına doğru hiçbir zaman e, geçmeyelim. E, herhalde partiyi zamanında terk etmek gerekiyor. A Aynen öyle. Yani şey çok önemli oh. bu stüdyoya girecek insanları belirlemek için arada birbirimizi kırdığımız günler oldu. Üç kişilik stüdyoya beş kişi giremeyiz diye. Sonra da son dönemde de iki kişilik stüdyoya iki kişi girebilir miyiz, bir kişiye kalmasın dediğimiz günden olmaya başladı. Bu Ama herhalde şu memlekette... Futbol adına Vay bir şeyler yaptık. <gülüyor> Değil mi? Şansal da. <gülüyor> evet artık yavaş yavaş veda edelim. Son cümleleri Libero. Herkes kendini libero ne, anlama, ne anlama geldiğini söylesin. Şey. Evet buyurun. Bu Başarttan sonra herkes şunu söylesin. Herkes en son ben yaparsan. söyleyeceğim diyecek. <gülüyor> Hayır ben başlayayım. Ha, hadi başla bakalım. Ben başlayayım. Bir kere şunu söyleyebilirim. Dört sene evvel başladığımızda en önemli heyecan parçasından de hayatımız. Son iki senedir ihanet ettiğim sevgililerimden biridir Libero. Biridir. Diğerleri de... <gülüyor> Yedi <gülüyor> tane sevgiye <gülüyor> hürmüzüm ben. <gülüyor> ee, şurası kesin yani e, eskisi kadar emek veremediğimi hissettiğim için bu hani bırakma hikayesinde emeği olanlardan biriyim. Ama şunu hep söyledim. Hani hayatta başka türlü futbolu bir yerlerde birileriyle paylaşmak buysa, bu ise benim çok e, mutlu olduğum bir şeydi. Yani mikrofondan bu konuşmaları yapmak iyiydi. Bir de çok konuşan bir insan olarak dinleyen bulmak da fena değildi. <gülüyor> evet Gökhan. Ben eskisi kadar emek vermediği zaman ben daha çok emek vermek zorunda kalıyorum. Yoruluyorum kardeşim ya. <gülüyor> Leyla. Bir var diyorsun ya. ya benim de <gülüyor> evet, bağışlar. var. ben zaten dinleyici olarak başladığım programı... yani bu beni, bu, kabul, bu... beni kabul, beni kabul ettiğiniz Yerinde dinleyicilik oldu biraz. bu programı da dinleyici olarak götürdünüz zaten. Bütün programlar öyle yaptım zaten. <gülüyor> <Bütün programları gülüyor> zaten. E, yapımcıları bırakıyorsa biz de güle güle diyoruz kendilerine. E, skor ve e, süreç e, sohbetini yeniden tekrarlayacağım. Hakikaten bu sürecin kendisi bize çok keyif verdi. Ben hayatım boyunca da sürecin keyfiyle uğraşmaya devam edeceğim. Futbolunda e, kendi keyfiyle, e, skordan öte keyfiyle uğraşmaya siz devam edin. Güzel şeyler bulacaksınız önce. Vallahi çocuğumu kaybetmiş gibiyim. İnşallah bulurum tekrar. Sokakta bir yerlerde herhalde. Libra'ya e, hayatta sürdürdüğüm en keyifli işlerden biridir. Size de sağ olun bu arada tabii. Sizle beraber yaptık bunları. Rica ederim. Barış Aritam'a <gülüyor> özel mecburen artık en sonunda özel bir teşekkür ilave edeyim. 4 sene önce başladık beraber. E, yani. Arada seni konuşturdum mu şimdi? <gülüyor> yani konuşturmadım beni ama... Yani benim gözüm konuştu. <gülüyor> Neyse e, hakikaten e, dokundu bana. Program da dokundu aslında. Bu son programda olması dokundu. Son kez hep beraber artık iyi pazarlar dileyelim. İyi kışlar dileyelim. Evet, evet. Saat Bizim saatimizi alacağı da alacak programa da bak Libero'nun saatini alıyorsun. Sorumluluğunu bil diyoruz. Evet. Herkese iyi pazarlar, herkese iyi yıllar, herkese evet. iyi Açık radyolar. Radyoda Açık radyoda kalın. Hakikaten hoşçakalın abi. Hoşça kalın. Evet hoşçakalın. Hazırlayıp sunanlar Görkem Doğan, Bağış Erten, Tan Morgül.